Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Size konuşmalarımı Endonezya'nın baş şehri Jakarta'dan yapıyorum. Ee, yani e, Almanya falan derken efendim e, mukaddes beldelere, mukaddes beldelerden de elhamdülillah buraya geldik. Biliyorsunuz efendim Endonezya e, dünyanın en kalabalık e, Müslüman ülkesi. 200 milyon nüfusu var ve bu nüfusun e, bugün bizi gezdiren şoförün ifadesine göre çok büyük çoğunluğu efendim %90'ı Müslüman arada tabi bölgeye yakın yerlerden gelmiş Hindu Budist ve efendim daha başka Hristiyanlar var sömürgecilik zamanında e, yerleşmiş olmuş olabilirler e, Hristiyanlığı yaymış olabilirler e, halkın fakiri çok fakir efendim Fakirlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden efendim, rivayet edilmiş bazı şeyler var, cümleler var. Yani neredeyse Efendim küfür gibi, kafir oluş gibi zor bir durum. Çünkü insan öyle bir duruma düştüğü zaman eğer sabretmesi bilemezse. Ee, Cenab-ı Mevla'nın kaderine tahammül edemezse çok hatalı işler yapar da Allah korusun çok kötü durumlara düşebilir. Tabi böyle fakir olunca insan çocuk çocuğunu yetiştiremeyebiliyor, tahsil yaptıramayabiliyor efendim, derken e, onlara tahsil yaptıracağız falan diye birileri onları alıp efendim, başka ilimlerle, irfanlarla e, zihniyetlerle yetiştiriyorlar ve e, evlatlarımız yani ümmeti Muhammed'in evlatları maalesef iyi korunamıyor biliyor bir insan başka türlü yetiştiği zaman başka insan oluyor hangi kafanın hangi zihniyetin hangi düşüncenin ışığı altında güdümü altında yetişmişse onun dışına çıkmak kolay bir şey değil doğruyu bulmak çok zor efendim kendi tahsil ve anlayışını kırarak yanlış ise efendim onu kırıp kabuğundan çıkmak efendim toprağın altından yeryüzünün üstüne çıkmak fışkırmak efendim karanlıklardan ışığa gelmek Allah yardım etsin kolay olmuyor e, çok çalışmamız lazım efendim e, buraları uzun zamanlar Hollandalıların e, Avrupalıların baskısı sömürgesi altında kalmış Müslüman e, insanlar esir gibi efendim sömürge halkı olarak sömürülmüşler Ha, oralardan buralara gelmişler. Yani bir, bir yönetim olması lazım. Tabi bir yönetim Cenab-ı Hakk'ın e, rızasına uygun yönetim olmalı. Allah'ın emirlerinin uygulandığı, zulmün olmadığı, sömürünün olmadığı, efendim herkesin insanca saygı gördüğü, zenginlikten fakirlikten dolayı sınıflara ayrılmadığı sadece tekvah ve ahlak ve adab bakımından İrfan bakımından efendim farklı olduğu güzel bir insanlık ortamı inşallah olur ileride onun olması için çalışmak lazım onu temenni ediyoruz Tabi bunun için de çalışmamız lazım ben bunları dini duygularla dinimiz yayılsın diye söylüyorum fakat aslında bunun aynı zamanda bir milli ülkü de olması lazım Avrupalıların milli ülkesi olmuş yani o ülkeler buraları sömürmek için e, buralara asker göndermişler, çeşitli çalışmalar yapmışlar, misyoner göndermişler, din kuruluşlarını desteklemişler, din kuruluşlarının kendilerinin varlığının ve yayılmasının bir parçası olarak efendim e, kullanmasını e, hiç geriye bırakmamışlar, din adamlarına e, çok büyük fırsatlar vermişler. Devlet e, dini yayılmaya, dini çalışmaya çok büyük masraflar ayırmış, hala da ayırıyor. Her çalışan insanın, efendim maaşından bordo diyoruz ya, maaş cetvellerinden daha maaşı eline geçmeden, efendim kilisenin payı yüzde %6 yüzde altı neyse kesiliyor. Düşünün, her çalışan insandan bu kadar kesilince, efendim devlet kadar kuvvetli, devletten daha fazla kuvvetli bir teşekkür ortaya çıkıyor ve tabii bunlar da efendim kendi inançlarını yaymak için çalışıyorlar. Elimde İngilizce bir e, ince kitap var. İngiltere'den almıştım. Buralarda efendim dini propagandaları kısıtlayan bir karar çıkartmış Endonezya Cumhuriyeti. Herkes böyle dini propaganda yapmasın filan diye hemen e, en büyük tepkiyi Avrupalılar göstermiş ve bu elimdeki broşür de bir Avrupalı tarafından yazılmış bulunuyor. Müslüman olmuş bir Avrupalı ülkeden haberimiz ülke olarak yok, dikkatimiz de zayıflamış. Belki hilafetin olduğu zamanlarda dünyanın her yerinde ilgilenme durumu mevcuttu yöneticilerde fakat o zaman da iletişim haberleşme bu kadar. Efendim gelişmiş durumda değildi. O bakımdan e, olamamış. Ama ben şimdi çok büyük bir şevkle, çok büyük bir aşk ile efendim böyle uluslararası bir e, kardeşlik ortamının oluşabileceğini düşünüyorum, temenni ediyorum. İnşallah e, e, buralarda da arkadaş grupları, arkadaş heyetleri kurarız, muhabbet e, bağları tesis ederiz. Dünyanın her yerdeki Müslümanlar birbirleriyle tanışır. Tabii konuşuldukça insanın ilgisi bilgisi nispetinde artar. Bilgilendirildikçe onun da ilgisinin efendim, derecesi yükselir. İnşallah bunlardan bahsetmeliyiz ki halkımızın ilgisi de genişlesin, atılım şevki artsın ve dünya üzerindeki çalışmaları fazlasın türsün. Tabii bu manevi bakımdan bir fayda ama maddi bakımdan da faydalı. Ee, dilerim devlet yetkilileri de, efendim de bunları anlarlar ve bu hususta çalışan hayır kurumlarına yardımcı olurlar, destek olurlar, efendim. Çünkü tanıtılmamız ve efendim dış ülkelerle ilişkilerimizin artılması, dış işlerinin önemli bir görevi olmalı. Tanıtma ve efendim birtakım bağların kurulması iktisadi bağlar efendim eğitim bağları ilim irfan alışverişi efendim haberleşme ve ziyaretleşme seyahat bağları çeşitli bağların kuvvetlenmesi lazım İnşallah bunları yapmak istiyoruz şimdiden Endonezya'dan işe yaptığım için, konuşma yaptığım için oradaki arkadaşlarıma rica ediyorum. Bir heyet Endonezya ile ilgilenmeye başlasın. Türkiye'deki kardeşlerimizden Endonezya ile ilgili bilgileri toplasınlar. Bir e, güzel dosya haline, kalın bir kitap haline getirsinler. Kendi aralarında Endonezya'yı tanıma ve Endonezya ile dostluk derneği diye bir dernek kursunlar. Çünkü uzak diye e, düşünülecek e, denrde değiliz 21 yüzyıla giriyoruz ve bu uzak dolu Güneydoğu Asya Efendim Doğu Asya Japonya Kore Efendim Singapur Malezya Efendim Endonezya önemli e, gelişmeler gösteriyorlar bizim için çok e, bu gelişmeleri takip etmek faydalı olabilir Efendim e, bir e, arkadaşlarımdan Endonezya Türkiye Dostluk Derneği'ni öncelikle onların kurmasını istiyorum. Çünkü bir şeyi önce yapmanın fazileti, sevabı, ecri fazla olur. Arkadan gelenlerin sevapları o ilk atılımı yapanlara verilir. Efendim bu hususta e, teklifimi yapıyorum. Efendim Endonezya çok hızla kalkınıyor, büyük bir hızla kalkınıyor. Nüfusu da 200 milyon, 1997 sayımlarında 200 milyon. Efendim, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi oluyor. E, hızla kalkınınca da inşallah güzel şeyler olacak. Bu Jakarta'ya havadan inerken e, ilk önce e, sular basmış olan pirinç tarlalarının üzerinden böyle alçalıyor uçak. E, şöyle baktık ağaç bile yok, her taraf el basmış tarlalar, yani pirinç ekimi falan yapılan yerler. O zaman e, biraz e, içimiz burkuldu demek ki bu İslam ülkesi de böyle e, şey e, tasuz susuz bir yer galiba çöl filan gibi derken e, şehre yaklaşınca tabii yeşillikler başladı. Bugün de biraz şehrin bazı yerlerini gezdik gördük e, biraz daha yakından tanıma çalıştık Yani benimki dini konuşma e, yanı sıra biraz da böyle seyyah konuşması gibi, e, Evliya Çelebi seyahatnamesi gibi oluyor ama bunun da fayda sağladığını, dini faydalar da sağladığını düşünüyorum. Çok önemli bir konumu var yani coğrafyada. E, yer coğrafyasında Endonezya'nın önemi var. 13.500 adadan müteşekkil bir adalar ülkesi. En büyükleri Borneo, Sumatra, Java adaları olmak üzere. Bu 16. yüzyıldan beri e, duyulan bir, bilinen e, bir şey. Java Müslümanları, iyi Müslümanlar. E, bugün konuştuğum kimseler de yani halkın e, köylerde, şehirlerde e, Müslümanlığa bağlı olduklarını söylediler en küçük yerlerde bile büyük camiler olduğunu söylediler bugün gezdiğimiz bir cebel mıntıkası var yani e, şehirden 30-40 km uzakta dağlık bir mıntıka baya yüksek bir yer ama e, yeşillikler arasında çay ziraati yapılıyor bizim Paradeniz'i andırıyor, Trabzon'u filan andırıyor, güzel villalar var Oralarda da hep gezdiğimiz yerlerde başörtülü kızları gördük. Öğleden önce okula giderlermiş, öğleden sonra da Kur'an kursuna giderlermiş. Bizim şoför de bizim kız da öyle yapıyor dedi. Yani burada dedi iki okula birden giderler çocuklar dedi. Öğleden önce tabi olarak eğitimlerini görürler. Öğleden sonra da dini eğitimi görürler. Efendim Kur'an kurslarına devam ederler dediler. Hakikaten cıvıl cıvıl böyle başörtülü şeyler gördük çocuklar gördük sevindik güzel bir şey inşallah yani hem dünyayı hem dini öğrenirse çocuklar ileride onlar güzel hizmetler yaparlar Malezya ile Avustralya arasında yer alıyor Endonezya doğusunda da Papua Yeni Gine ile onun kuzeyinde Filipinler var onlara komşu. Oralarda da tabi Müslümanlar var ama ülke olarak onlar ayrı. Batısı boş yani Hint Okyanusu. Kocaman bir dünyanın 3. büyük okyanusu olan Hint Okyanusu var. Efendim bir özelliği de böyle çok adalar olması 13.500 ada az değil. Efendim En çok e, faal yani patlayan çatlayan yanardağ olan ülke 400 faal yanardağı olduğu söyleniyor. Allah bu Müslüman ülkeye buradaki sevimli güleç yüzlüz efendim, böyle bizi sıcak karşılayan Müslüman halka yardımcı olsun. İslam dünyanın her yerine güzellikleri, ahlakı hakim eylesin. Tabii bizim de çalışmamız şartıyla. Çünkü çalışma bir kanun ve ne insan illa insan olma neye çalışırsa onun sonucu verilir çalışmasından gayrı bir şey verilmez neye çalışırsa onu elde eder ona ulaşır çalışmadığı zaman da istese de efendim o imrendiği şey eline geçmez onun için Müslümanın da istediği şeyin oluşması için de gayret göstermesi çalışması lazım Berat Kandili Ramazan şerife az kaldığını da gösteriyor. Yani 15 gün sonra Ramazan gelecek demek Ramazan'a hazırlanmamız lazım Nasıl hazırlanacağız Recep ayında tevbe edecektik Ondan sonra oruçlar tutacaktık Efendim Şaban ayında gayretlerimizi arttıracaktık, ibadetlerimizi çoğaltacaktık, e, safileşmeye kalbimizi tertemiz yapmaya çalışacağız, günahlardan arınmaya çalışacağız, Efendim Cenab-ı Hak'ın sevgisini ve rızasını kazanma çok gayret edeceğiz. E, Tabi biliyorsunuz Peygamberimiz İshanımız Muhammed Mustafa, aleyhisselatu sallamatu aleykum tehiyat ve teslimat Efendimiz Hazretleri. Allah'ın en sevdiği kulu yani e, Habibullah, Halilullah en samimi dostu Halil dost demek, Habib sevgili demek. Allah'ın en samimi dost kulu, e Allah dostu, en sevgili kulu Seyirül Evvelin Evvel Ahirin geçmişlerin geleceklerin efendisi efendim Eşrefül Vera halkın mahlukatın en şereflisi efendim e, Resulü Sakale'in İnsin ve cinnin efendim Peygamberi Muhammed, Mustafa efendimiz yani Allah nice makamlar vermiş, huluku azim üzere, en yüksek ahlak üzere yaratmış ve yaşatmış e, numune bir insan olarak e, tarihe efendim parıp nurlu harflerle yani hani şahmuk kimselere altın harflerle yazıldı diyoruz, biz e, artık, artık tabii. E, Peygamber Efendimiz için daha başka güzel kelimeler bulmak zorundayız. E, Efendimiz son derece yüksek bir e, güzel numune. Hepimizin ona benzemesi lazım. Efendim Allahu Teala Hazretleri en yüksek makamı insanoğlu içinde Peygamber Efendimiz'e verecek. Makamı Mahmud'du ona verecek. Livaül Hamd hamd sancağı elinde, maşer gününde bütün peygamberler Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve Aleyhisselam hepsi peygamber efendimizin sancağı altında toplanacak Allah bizi o peygamberlerle sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle onun sancağı altında toplananlardan eylesin. Efendim o oh. Allah'ın böyle en güzel sıfatlar verdiği, en beğendiği en sevdiği kul olduğu halde Allah'tan en çok korkan ve Allah'tan en çok sakınan insandı. Yani ben bu güzel makamlara eriştim. Nasıl olsa benim istikbalim, ahiretim efendim, teminat altında deyip asla gevşememiş ve e, herkesten çok ibadet etmiş. Yani düşünüyor musunuz, e, biliyor musunuz, duydunuz mu? Geceleri sabahlara kadar böyle ibadet eden kimi duydunuz? Peygamber Efendimiz'i duydunuz. Bir secdesi yarı geceye kadar, öteki secdesi sabaha kadar bütün gece ibadet ederek, ayakları şişerek efendim çalıştı. Niye böyle ibadete çalıştı, kulluğa çalıştı? Gündüzleri de halkın işine koştu. Efendim, e, ictimai çalışmalarda fukaranın, durların, yetimlerin efendim iyiliğine çalıştı. Küfrün, şirkin, sömürünün, efendim insanların aldatmacalarının ...kötülerinin def edilmesi için çalıştı. Yani hem içtimai bakımdan, hem dini bakımdan, hem ahlaki bakımdan, hem maddi bakımdan, hem manevi bakımdan... ...en güzel şeyleri yaparak vaktini geçirdi. Tabi ibret almamız gereken bir başka husus daha var... Peygamber Efendimiz bu kadar güzel sıfatlarla yaşamış bir insan olduğu halde efendim bir keresinde Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh iki gözü ama bir sahabi Peygamber Efendimiz'in yanına geldi gözleri görmüyor. Ya Resulallah diye efendim hitap etti soru sordu fakat Peygamber Efendimiz'in yanında bazı insanlar vardı onlarla konuşuyordu onları efendim, ikna etmek için İslam'ı onlara anlatmak onları İslam'a çekmek için çalışıyordu. O cevap alamayınca ''Ya Resulallah'' diye sorusunu tekrarladı. Peygamber Efendimiz yine efendim mütekilerle konuşmaya devam etti. Ee, Abdullah İbni Ümmü Mektum yine ''Ya Resulallah, Ya Resulallah'' deyince Efendimiz tabi hani sırasını bilse de birisiyle olan konuşman bittikten sonra o da söz alsa öyle konuşsa diye yüzünü buruşturdu, ekşitti, arkasını döndü. O konuştuğu insanlarla konuşmak üzere bu soru soran iki gözü ama Abdullah ibn Ümmi Mektum'a. Hemen o zaman biliyoruz ki Abese suresi nazil oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle yapmaması gerektiğini bildiren ayetler nazil oldu. Abese suresi Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella enca ehül ağma ve ma yüzekele allahu ev zikra ila ahiri sure yani Resulullah Efendimiz'in o hali allah Allahu Teala Hazretlerinin ikazına e, sebep oldu. İkazının e, vahiy olarak ayet olarak inmesine sebep oldu. Efendimiz derhal durumunu düzeltti. Yani e, hatalı bir durum olunca hemen kendisini düzeltiyor. Efendim e, derhal e, yapması gereken şeyi derhal hemen o tavrı alıyor. Yani ondan güzel oluyor, ondan en büyük oluyor, efendim. Ama şunu da anlıyoruz ki Allah'ın emirleri tutulmadığı zaman işin şakası yok, ceza da gelebilir, itap da gelebilir, azap da gelebilir, ikap. İkap ne demek? Bu kuvvet ceza demek. İtap ne demek? İtap da azarlama demek. Her şey gelebilir. Onun için hiç şımarmadan, hiç gevşemeden. Ölünceye kadar üstün bir gayretle yani hayatı bir yarışa benzetirsek yer yolda bırakmadan koşmaya devam ederek birinci olmaya çalışarak derece almaya çalışarak Efendim gayreti sürdürmek gerekiyor Peygamber Efendimizin çalışmasından onu anlıyoruz biraz gevşetildiği zaman da vaziyetin iyi olmayacağını anlıyoruz onun için yani hem korku üzere olmalıyız Allah'tan hem de ümit üzere olmalıyız. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki: Lev ya'lemü'l müminu ma indallahi minü'l ukubeti ma kame bi cennetihi ahad. Ve lev ya'lemü'l kafiru ma indallahi miner rahmeti ma kana mir bi cennetihi ahad. Revah şeyhhan yani İmam Buhari ve İmam Müslim iki büyük eee müşhur e, çok kıymetli hadis alimi yani hadis ilminin zirvesi olan derya gibi olan iki büyük alemin rivayet ettiği sahih hadis-i Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Manası ne bu söylediğimiz e, e, okuduğumuz hadis-i şerifin anlamı ne, nedir? Levya'ylemül mümin Eğer mümin kul bilseydi ma indallahi minel ukube Allah'ın dininde Allah'ın yanında, Allah'ın elinde ahirette efendim ne gibi cezalar olduğunu bilseydi hani kafirler nasıl cezalandıracak, münafıkları nasıl cezalandıracak, zalimleri nasıl cezalandıracak? Efendim bunların ıı, o cezaların şöyle neler olduğunu bilseydi ma tamiyye bir cenneti ehadun cennete girmeye hiç kimsenin ümidi kalmazdı. Hiç kimsenin efendim, şöyle aklının köşesine gelmedi ki ben bu kadar cezaları geçip de e, Allah'ın cennetine nail olabilirim de içeri girebilirim diye ümidi kalmazdı korkudan beti benziye sararırdı. E, cenneti temenni edemeyecek kadar kendisinin suçlu olduğunu hissedip de korkudan e, sararıp solardı. E, Tabi ben e, amacım sadece korkutmak değil efendim hadisi şerif öyle geldiği için söylüyorum demek ki mümin kul cezasını da düşünecek Allah'ın cezaya uğrayabildiğini de bazı insanların düşünecek müminliğine güvenip yan gelip yatmayacak efendim o cezalara uğramamak için var gücüyle çalışacak hadis şerifin öbür tarafında da velev ya ilemul kafir <gülüyor> ma indallahi minel rahme ma kanata min cenneti ahadüm kafir de Allah'ın huzurunda mümin kulları için efendim, nice nice ikramlar, ihsanlar lütuflar, bağışlar efendim, mükafatlar sevimli, tatlı, güzeller güzeli şeyler neler neler hazırladığını rahmetinin eseri olarak eğer e, bilverseydi o zaman e, cennete girmekten hiç kimse ümidini kesmezdi. Ya Allah'ın rahmeti çok genişmiş efendim e, herhalde bizi de lütfeder yani kullarına nice mükafatlar hazırlamış nice nice efendim ihsanlarda ikramlarda bulunacak Tabii en büyük ikramı Allah'ın kulu affı mağfuret etmesi çünkü hiç kimse efendim, yaptığı işlerle doğrudan doğruya cennete giremeyecek Allah kat kat efendim, mükafatlandırdığı takdirde girebilecek yoksa kimseyi ameli, icraatı faaliyetleri, ibadetleri e, ibadetlerinin ağırlığı ücreti cennetin parasını karşılayacak değil cennete sokacak değil yani evet ibadet sevaptır güzeldir hac güzeldir ömre güzeldir hatim güzeldir namaz güzeldir her şey güzeldir ama yani bunlar aslında Allah'ın e, rahmetleri ikramlarının terazisinin karşı kefesine koysan bir rahmetinin bir ikramını bile karşılayamaz yani hep lütfundan cennetine sokuyor Kafir şeyi bilseydi Allah'ın böyle kulları nasıl af maaf ediverip de hatalı da olsa cennetine soktunun bilseydi ümitsizliğe düşmezdi diyor efendimiz. Yani ümitsizliğe düşmek de yok ama ben müminim diye şımarmak da yok. Aslı diyor ki işte ya ben müminim ne olacak yani Allah beni cennetine sokmayacaksa kimi sokacak? Ya yani mümin olunca. Yani sen ne yapmış oluyorsun? Bilalahilallah demiş oluyorsun. Allah'ın varlığını bildiğini kabul etmiş oluyorsun. Zaten öyle. Zaten Allah var. Kainatı yaratmış. Eserinden, rahmetinden, icraatından belli. Her şey onun elinde. Elbette varlığını, birliğini akıllı insan kabul edecek. Yani aslında çok büyük bir şey yapmıyor ama doğru bir şey yapıyor tabii. Onun e, onun mükafatını Allah kat kat arttırdığı için cennetine sokuyor. Onun için muhterem kardeşlerim, müminin güzel bir şey olduğunu bileceğiz. Fakat e, yine de Allah'ın karnına gazabına uğrayabileceğini düşünecek insan, ayağa kayabilir diyecek, şımarmayacak gevşemeyecek Allah'a kulluğu daha da arttıra, arttıra devam ettiriyor. Peygamber Efendimiz 3 aylar geldi mi yani Recep Şaban Ramazan durumunu değiştirdi. O kadar güzel peygamber ona rağmen gece ibadetlerini vesairelerini arttırır arttırır arttırır artık Ramazan'da Ramazan'ın son 10 günde itikafa da girer evine de gitmemeye başladı Camide gece gündüz Efendim ibadet etme, Kadir Gecesi'ni ihya etmeye yakalayıp ihya etmeye bize e, numune olurdu onun için e, mümin olduğumuza hamd edelim çok şükürler olsun ki biz müslümanız elhamdülillah ala nimetil İslam ve tevfikül iman ve hidayetir rahman Allah'ın hidayet vermesi bizim mümin eylemesi imanımızın rızasına uygun olması ömrümüzün ibadetleri yaparak geçmesi elhamdülillah çok güzel ama şımarmayacağız ama gevşemeyeceğiz kafirler de kafirliklerinin yanlış olduğunu bilecek Allah affedebilir mümin olurlarsa doğru yola girerlerse zalim zulmünü bırakırsa kafir küfrünü bırakırsa müşrik şirkini bırakırsa doğru yola gelirse imana gelirse geçmiş günahları Allah siler cennetine sokabilir bu fırsatı kaçırmayacak bu fırsat ne zamana kadar? en son nefese kadar en son nefes zamanı geldi mi artık efendim e, e, şey e, gözden perdeler kalkıp da ahiret göründü mü? Muhakkak ahirete gideceği anlaşıldı mı? O zaman o e, yes, zamanının yani dünyadan artık ümidi kalmamış ahireti görüyor. Tamam. O zamanki imanın kıymeti yok. O zamandan önce olacak. Yaşamaya ümidi varken ölümü efendim daha uzak görüyorken hayat devam edecek diye düşünürken Allah'a güzel kulluk etme gayredecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine e, iki tarafı da ikaz edici, iki hadis-i şerifini okuyarak bitirmek istiyorum. Enes radiyallahu ahten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Lev enne şerareten min şere cehenneme bil maşık lev vecede harraha men bil yani cehennemin ne kadar korkunç olduğunu bildiren pek çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var ama bu da bir değişik, yani değişik rivayetleri okuduğumuz zaman da sevinç duyuyoruz. İşte yeni bir hadis-i şerifi kardeşlerimize böyle sohbetimizde naklettik diye seviniyoruz. Bu da bir başka rivayet, bir başka şekilde cehennemin kötülüğünü anlatıyor. Cehennemin kıvılcımlarından bir kıvılcım. Güneşin doğduğu maşrıkta olsa... Yani şimdi biz dünyanın Türkiye'ye göre maşır tarafındayız. Yani doğu tarafındayız. Efendim burada işte kocaman bir okyanus var. Yani e, şey e, Pasifik okyanusu var. Uçsuz bucaksız uzun bir e, mesafe öbür tarafa doğru giderseniz daha doğruya doğru giderseniz doğuya doğru. Ee, gide gide gide belki Amerika'ya varırsınız ama çok uzun bir mesafe yani bu taraf sanki denizle kesilmiş gibi burası maşrik ee, maşrik tarafında diyelim ki Çin'de Kore'de Japonya'da efendim bizden uzak olsun da uzak bir yer söyleyelim efendim cehennemin bir şeraresi yani bir kıvılcımı olsa onun hararetini mağripte olan kimse yani batı neresi işte batı tarafta da batı ülkeleri diyoruz efendim Avrupa ülkeleri var Atlas Okyanusu var öbür tarafta Amerika var yani o taraftaki bir insan maşriktaki cehennem kıvılcımının hararetini efendim mağripteki yani batıdaki insan duyardı bu neyi gösteriyor kıvılcım nedir ateşin içinden çat diye çatlayıp efendim uçağın halının üstüne kadar gelen bir küçücük ateş parçası. Yani ateşe göre küçücük bir şey. Cehennemin böyle içinden diye çatlayan bir kıvılcım eğer maşrıka düşseydi, yani doğuya düşseydi mağripteki insan onun hararetini duyar yanardı. Yani o kadar şiddetli. Cehennemin ateşinin ne kadar şiddetli olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Hatalar işleyip de cezaları hak edip de e, cezası tasdik olunup da Allah'ın kahrına uğrayıp da cehenneme düşen kullar olacak tabi. Bunların bir kısmı imanlı olduğu için cehennemde yıllarca yandıktan sonra milyonlarca sene yandıktan sonra çıkacaklar. E, bir kısım bahtiyarlar de cehenneme hiç düşmeden cennete girecekler. Allah bizi cehenneme düşmeden azaba giriftar olmadan cennete gidenlerden eylesin. Çünkü yani şöyle bir, bir şerare bir kıvılcım bile bu kadar korkunç olursa cehennemin içinde çatır çatır yananların ne kadar azap çekeceğini oradan anlamak mümkün. Cehennemle ilgili pek çok hadis-i şerifler var. Onların hiçbirisini açarak uzatmak istemiyorum buradan. Cennetle ilgili son hadisi-i şerife geçerek tamamlamak istiyorum. Levennem reten Levennem reeten Min nisa'i ehli cenneti Eşrakat fil ilel ardı Lemele etil ardı Min rihil misk vele ''Ezhebet dav aş şemsi vel kamer.'' Bunu da Said İbni Amir radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hani biliyorsunuz cennette efendim, e, mümin kullara verilen sayısız gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına hayaline gelmedik nimetler var hadis şeriflerde böyle ifade ediliyor. Bir de, bir de köşkler, efendim, hizmetçiler vesaire, huriler var. Lev ennemre etem min nisai ehli cennet. Cennet ehlinden olan kadınlardan bir kadın. Yani hurilerden bir huri kızı. Eşrakat iler aldı. Güneşin böyle doğduğu gibi e, yeryüzüne şöyle bir görünü verseydi gökyüzünden... Doğu verseydi... O nurlu yüzü... efendim lemelhayetin anda minrih'il misk yeryüzünü o huri kızı misk kokusuyla dolduruverirdi. Tüm dünya aman bir tadı efendim böyle insanı bayıltan şahane bir koku dolu verildi. Vele el sebet davash güneşin ve mehtabın ışığını söndürürdü götürürdü. Yani ...o kadar nurlu ki yüzü... ...huri kızının... ...güneş neymiş efendim... E, ...mehtap neymiş... ...onların ışığı sönük kalıverdi... ...hani elektrik yandığı zaman... efendim ...oradaki e, kandilin veya mumun... ...veya kibrit e, şeyinin... ...kıymeti kalmadığı gibi... ...o kadar güzel... E, ...tabii bunlar bir tek efendim... E, ...nimetin... Efendim, ...peygamberimizin mübarek ağzından... ...şöyle bir ifadesidir... Demek ki cehennemin bir kıvılcımı doğuya düşse batıdaki insan onun harabetinden yanardı, onu hissederdi. Cennetin hurilerinden bir tanesi gökyüzüne güneş doğduğu gibi görünüverse Efendim doğu verse cihan mis kokusuyla dolardı ve ayın güneşin ışığı böyle donuk kalı verildi, dolunu verildi, dolunmak diyoruz ona eski Türkçe bir kelime olarak, Işığı sönük kalı verildi yani. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetini erenlerden eylesin, cemalini görenlerden eylesin, mümin kulları için hazırladığı türlü türlü o nimetleri elde edenlerden, ona erenlerden eylesin. Cennet içine cemalini görenlerden eylesin. Şu mübarek günlerde, şu mübarek Şaban ayında, bu Berat gecesinde, efendim, bu Cuma, Cuma gününde, gecesinde allah Teala Hazretleri bizleri affı, mağfiret eylediği, sevdiği kulları arasına dahil eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İslam'ı ve Müslümanları korusun. Kafirleri, zalimleri, dinsizleri, imansızları, gaddarları, sömürücüleri efendim bertaraf eylesin, fırsat vermesin. Efendim kötülerin kötülerini yaptırıp kötülüklerini yaptırtmasın, iyileri dünyaya, cihana hakim eylesin. Dünyayı da efendim güzel amellerle, güzel icraatlarla, yönetimlerle efendim bütün insanları mutlu edecek böyle bir güzel yaşanacak yer haline getirsin. Lütfu çoktur. Bizden istemek, o bizim Rabbimizdir. O da duamızı kabul ederse, istediklerimizi verir. İstediğimizi vermek, dualara icabet etmek de onun şanındandır. Allah duaları müstecap olanlardan eylesin. Cennet ile cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bizi duadan unutmayın. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.